Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed muhammedin ala ahlihi ve sahbihi ecma'in Arkadaşlar bugün Furkan suresini okuduk sizinle ee, Oradan da bir bölümü şöyle hızlıca aslında bunları hep konuştuk Hani diyorlar ya biz bunları anlattık diye ee, Ama bazen ben öyle diyorum bazen ilk kez burada dinleyen oluyor İlk kez kez duyan oluyor yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl konular tekrar tekrar ele alınıyorsa, bizim de bazı hususları tekrar şöyle özetle de olsa geçmemizde bir mahsur yok. Son bölümü şöyle madde madde bir gözden geçirip kendimize bir eksi artı verelim bakalım arkadaşlar. Bir eksi artı. Burada bir liste var. Liste var. Cenab-ı kurtulanların evsafını sayıyor burada. İbadurrahman. Sıfatları da bunlar. Rahman'ın has kulları. Rahman'ın kendine izafe ettiği has kulları. Bunlar nasıl yaşarlar? Ahlakları nasıldır? Davranışları nasıldır? Onları sayıyor. Uzun uzun anlatmayacağım her bir ayetin tabii izahı lazım böyle. Onları yapmayacağım. Sadece bir liste olarak bir kez gözden geçirelim. Bakalım artılarımız, eksilerimiz neler? Arkadaşlar nasıl ki kendinize kiloyla ilgili hedefler koyuyorsunuz. Ne bileyim yaz geliyor evinizi ne yapacaksınız bahar temizliği var filan bununla ilgili hedefler koyuyorsunuz seyahatle ilgili hedef bu yaz bu yaz şuraya gideceğim bu kış buraya gideceğim hedefler koyuyorsunuz maddi hedefler öğrenciler işte bu sene şunları okuyacağım biz hanımlar pek okumayız efendim şunları okuyacağım şunu çalışacağım bu yaz şuraya gideceğim şunu yapacağım böyle hedefler koyuyor ahlakımız için de hedefler koymalıyız arkadaşlar insanların ee, bizlerin yani programlarında hedeflerinde kendileriyle ilgili işte kısa vadeli, uzun vadeli hayallerinde ahlaki, manevi hedefler olması lazım. Benim tavsiyem bunları birer birer yapmanız arkadaşlar. Birer birer ekleyin. Bak ezber yaparken de öyle yapılır. Önce bir ayet ezberlersin sonra altındaki ayeti ezberlersin yukarıki ayete eklersin. Bak yukarıki ayeti bırakırsan Tek tek tek tek hepsini ezberlersen bir bitirirsin ki hepsi gitmiş. Toplaya toplaya yapman lazım. Yani bir ayeti ezberledin, ikinci ayeti ezberledin, bir ve ikiyi okuyacaksın. Üçüncü ayeti ezberleyeceğim, bir, iki, üçü okuyacağım. Böyle döne döne döne döne okuyacağız. Bitti sayfa, sonraki sayfaya geçtin. Bu sayfayı bitirdiğince öbür ilk sayfayla beraber okuyacaksın. Size nasıl ezber yapılacağını da anlattım. Şimdi bunu ahlaka uyarlayın arkadaşlar. Faraza birisi karar verdi. Bundan sonra yalan söylemeyeceğim. Aranızda değil o kişi. Çünkü sizler hiçbir zaman yalan söylemezsiniz. Hiç kimse yalan söylediğini kabul etmez arkadaşlar. Ee, ama neredeyse bütün insanlar yalan söyler. Ee, yani beyaz yalanlar olabilir, başka türlü olabilir. Mesela siz far, faraza karar verdiniz. Ahsap suresindedir o ayet kerime. Diyor ki, ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru sözlü olun. Eğer doğru sözlü olursanız arkadaşlar, yuslih lekum a'malekum ve Yani hemen arkasından ödül geliyor. Allah sizin bütün işlerinizi düzeltir. Yuslih lekum a'malekum. İşleriniz düzelir. Günahlarınız da affolur. Mesela siz şimdi karar verdiniz. Ben bu sayacaklarımdan bir tane seçtiniz. Yalanı bırakıyorum. Bundan sonra yalan ancak peygamberimizin saydığı yerler hariç. Hayat kurtarmak, dargınları barıştırmak, aileyi kurtarmak bunlar hariç hiçbir yerde öyle küçük büyük yalan söylemeyeceğim. Mesela geç kalmış bir yere ya trafik çok sıkışıktı diyor. Ya tamam trafikte mesela ben de beylerbeyinde her zaman bir sıkışıklık var yani bir 300-500 metre. Yani onu şimdi trafik senin onu hesap edip 10 dakika önce çıkman gerekiyor evden yani. Bu şimdi işte anlatabiliyor muyum? Bakın bunları yapmayacağım. Dürüst arkadaşlar özür dilerim bugün geç kaldım de. Niye insanları bir de ahmak aptal yerine koyuyorsun? Şimdi o mazereti kabul etsek kendimize saygımızı yitiriyoruz. Kabul etmesek niza çıkacak. Biz de yani devamlı anlamaz rolünü oynamaktan bitap düşüyoruz. Her neyse yalan söylememeye karar verdim. Ne kadar süre? kendine bir süre koydun. 40 gün. 40 gün çok ideal bir süredir bir şeye alışmak için. 40 gün sonra ikincisine geç. De ki teheccüt namazına başlıyorum. Ha şimdi bunu yalanı hallettik ya tamam artık onu bırakabiliriz. Yalan söyleyebilirim değil. Şimdi iki tane hedef oldu. Yalan yalan yok ve teheccüd namazı. Böyle birer birer birer birer. Bazen bu bazıları için daha uzun süreler olabilir. Bazıları çok iradelidir, disiplinlidir, daha kısa olabilir. Bazılarının odağı çok dağılır. Onların kesinlikle birer birer gitmesi lazım. Bazıları çok dikkatlidir, kaçırmaz. Onlar üçer beşer de hedefler koyabilir. Size bırakıyorum yani. Sadece nasıl yapacağınızı Anlattım bakın size. Bunun için arkadaşlar insanın bu manada ahlaki tekamülü için bir mürşide ihtiyacı yoktur. Bu manadaki. Çünkü Kur'an bellidir, sünnet bellidir. Orada yani bu tasavvufun desteği arkadaşlar bir senin gibi aynı hedefleri olan bir toplulukla beraber olmak ve bu konuda tecrübesiyle size rehberlik eden birinden istifade etmektir. Yoksa bir insan arkadaşlar, yani onlar olmasa bunları bilmezlik diye bir şey yok. Bunlar işte kitabımızda yazılıdır, sünnette yazılıdır. Bunu da ben söylemiyorum. İbn Haldun'dan Süleyman Ulu da anlatıyor Tasavvufun mahiyeti kitabında. Bu çünkü insanın Müslümanlığının en alt derecesidir arkadaşlar. Takva ve farz ayındır. Takva bir lüks değildir bir fazlalık bir böyle istisnai kişilerde olan bir özellik değildir. Takva farzayındır. yındır. İstikamet farz-ı kifayedir. Keramet mekruhtur. Keramet hedeflemek. Ama kim böyle işte o istikametin de üstünde o artık hani bedeninden sıyrılmayı, ilahutileşmeyi, nuranileşmeyi falan hedefliyorsa onlar için mürşit şarttır. O yoldan giden birisi şarttır. Ama kerame, şey, takva ve istikamet için o kitaba bakarsınız. Kitabı özetliyorum şu anda size. Takva ve istikamet için illa birisi olacak. Yoksa sen bunu tek başına yapamazsın. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Nasıl ki yemek kitabından yemeği yapıyorsunuz tariften. Burada da yazıyor ne yapacağınız. Şimdi ben size sayıyorum ne yapacağımızı arkadaşlar. Onlar nasıldırlar bu Rahman'ın kulları? Bir, numaraları siz verin tamam mı? Ben sırayla söyleyeyim. Yemşûne alal ardı hevne, yeryüzünde tevazuyla yürürler. Arkadaşlar mütevazidirler. Böyle yanlarına yanaşılmaz giderken rüzgar esiyor böyle etraflarında. Öyle yürümezler. Bu tevazu, neyse örnek vermeyecektim. Ve tefsirlere bakın arkadaşlar. Sonra وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Kendini bilmez insanlar onlara laf atarsa قَالُوا سَلَامَا Allah'a emanet olun, selametle efendim deyip oradan geçer, giderler. Yani münazaralara, ağız dalaşlarına girmezler. Zaten size söyleyeyim arkadaşlar. Cahil, İslam terminolojisinde yani Kur'an-ı Kerim'de de cahil, Arkadaşlar bilgisiz demek değildir. Cahil nerede nasıl davranacağını bilmeyen demektir. Çok bilgili biri de cahil olabilir yani bu anlamda. Çok bilgisiz mesela ne bileyim bir şey okumamış etmemiş köyün birinde dağın başındaki bir çoban çok edepli, çok halim olabilir. Cahilin zıttı halimdir. Ee, şimdi işte böyle kendini bilmezler laf attığında onlar hadi kardeşim eyvallah, Allah'a emanet ol, Allah işlerini rast getirsin filan deyip giderler. Niye? Çünkü zaten ona sen laf anlatamazsın. Devam ediyorum. Şimdi bu enerjiyi, bu gücü nereden alacaklar bunlar? Arkadaşlar bu sıralamaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayetlerin yerleri tevkifidir. Ayetlerin yerlerini peygamberimiz bu ayeti şuraya koyalım, bu ayeti de buraya koyalım diye kendisi belirlememiştir. Her inen ayetin nereye konulacağını Cebrail söylemiştir. Dolayısıyla ayetlerin yeri de yani hangi ayetten önce gelmiş, hangisinden sonra gelmiş, hangi konunun içinde gelmiş bir anlamı var orada olmasının. Şimdi ahlaki şeylerden, ilişkilerden filan bahseden bu bölümde, Velâdîne yebitûne li rabbihim ve Onlar gecelerini Rablerine secde ve kıyam halinde geçirirler. Yani bütün geceyi geçirmekten bahsediyor burada aslında ama en azından bir gece namazı yani bir teheccüd namazı şeyleri vardır bunların alışkanlıkları vardır. Arkadaşlar teheccüd namazı ruhumuzu şarja takmak demek. Yani öyle düşünün. Kalbimizi, ruhumuzu şarja takmak, imanımızın, inancımızın restorasyonunu yapmak, böyle çiziklerini düzeltmek falandır. Niye arkadaşlar? Çünkü e, hiç kimse o anda sizi görmüyor, bilmiyor, farz değil. Niye kalktınız? Sırf Allah için. Yani ayaktaydım hadi kılayım, abdestim varken kuşluk kılayım. Böyle değil ki gece namazı yani daha pek çok manevi bizim bilemediğimiz benim bilemediğim yani fuyuuzatı var gece namazının arkadaşlar. Yani bir rivayette Cenab-ı Hak bütün namazlarda kuluna perde arkasından tecelli eder. Sadece gece gece namazında bila tecelli eder. Onun için o simahum fi vucuhihim min eteri sucud yüzlerinde secde izi olanlar işte o gece namazlarındaki şeydendir. Işıktandır, onurdandır yani onların yüzünde onur vardır diyor. Demek ki ikinci yani birinci madde insanlarla ilişkilerimiz bakın bir iki, ondan sonra gece namazı. Peki bunların bu gece kalktıklarında veya diğer dualarında ne isterler Allah'tan? Ne isterler? Birkaç dua gelecek burada. Birinci duaları, en büyük hedefleri, en çok istedikleri şey arkadaşlar, Allah'ın bizi cehennem azabından uzaklaştır. Koru. Bizi cehennemin ateşinden, azabından koru. Bunların en büyük dualarıdır. Hayatlarının en büyük hedefidir. Bir insan arkadaşlar, dua nedir? Çağrı. Yani bir yalvarıştır. En büyük yalvarışı bir insanın cehennemlik olmamak olursa o insan nasıl yaşar? Anlatabiliyor muyum? Bizim dualarımız da insanların mesela bu, bu salatı ı tefriciyelere falan dikkat edin çekilen şeyleri arkadaşlar. Ee, yani var mı hiç böyle ya ben şu kadar salavat getireyim de günahlarıma kefaret olsun, cehennemden kurtulayım falan. Kiracısını çıkarmak için bile çeken var arkadaşlar. Evet neler neler. Evet e, sonra işte cehennemi biraz anlatıyor Rabbimiz. Okursunuz siz detaylarını. Bir başka özellikleri bunların şimdi. Daldan dala gibi gelmesin size. Bunlar arasındaki irtibatı da görün. Benim acizane kanaatim bunların birini yapan öbürünü de yapabiliyor. Yani bunlar bir şey gibi. Yani vücudunuzun sağlığı sırf böbreklerinizin sağlığıyla olmuyor değil mi arkadaşlar? Sırf kalbinizin sağlığıyla da olmuyor. Sırf beyin sağlığınızla da olmuyor. Hepsinin sağlıklı olması lazım. Nasıl orası bir sistemse ruhumuz da bir sistem arkadaşlar. Bir tarafı ihmal ettiğinde bil ki yani işte tamam evet kalbin çalışıyor, böbreklerin çalışıyor ama dizler kıvrılmıyor artık. Yürüyemiyorsun, merdiven çıkamıyorsun, secdeye gidemiyorsun. <gülüyor> e, geldik bunların harcamaları nasıl? Bunlar harcama yapacakları zaman lem ve lem israf da etmezler. Cimrilik de etmezler. İkisinin ortasında bir kıvam arkadaşlar. Kıvam kelimesi geçiyor. Denge, bir denge üzere harcarlar. Ee, acizane kanaatim, bunu da, e, bu benim bir de ama biraz muğlaktı zihnimde. Netleştiren, detaylandıran, Allah ona rahmet etsin, Ahmet Hamdi Akseki oldu. Ahlak dersleri kitabında arkadaşlar. İslam'ın ahlakının e, kriteri, itidaldır, dengedir. Bir şeyi fazla yapmak da bu dengenin dışına çıkarır sizi. Eksik yapmak da. Genelde biz eksik yapmayı anlardık da fazla yapmayı anlamazdık. İşte bu harcama çok güzel bir örnek buna. Fazla fazla harcarsan israf olur. Efendim, gereken yere harcamazsan cimrilik olur. Ortasını bulacaksın. Mesela Sabırın fazlası olur mu? Ne kadar fazla o kadar iyi gibi geliyor değil mi kulağa arkadaşlar? Sabrın fazlası zillettir. Yokluğu da aceleciliktir, fevriliktir. Bütün o özellikleri orada sayıyor o kitabında faziletler ve zilletler bahsinde. Şimdi bunlar dua ederken, yalvarırken, bir şey ararken bir e, arayış halinde olduklarında arkadaşlar Allah'tan başkasına başvurmazlar. İşte onu da size bırakıyorum yani. Allah'tan başkasını e, şimdi şuna yalvaralım da o kabul etsin. Şimdi burası hep böyle bizim çözemediğimiz problemlerden biridir toplumumuzun. Falanın hürmetine denir mi? Kimilerine sorarsanız bu şirktir. Falanın hürmetine demek. Ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Tek problem şu, o falanın hürmetine dediğimiz kişinin akıbetinden veya Allah'ın katındaki yerinden emin miyiz? Yani Ya Rabbi Bedir Uhud şehitleri hürmetine, dualarımıza girmiş olanları söyleyeyim mesela. Rasulünün yüzü suyu hürmetine, peygamberler hürmetine, ashabı keh hürmetine. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu bildirdiği, kendilerinden razı olduğunu bildirdiği. Mesela Bedir ile ilgili Fetih Suresi'ni okuyacağız. Razı, radıyallahu anhum diyor. Allah onlardan razı oldu diyor. O, bey, affedersiniz, e, belirle değil, e, Bey Atur Ridvan'a katılanlarla ilgili. Şimdi bunlar e, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu Allah katında kıymetli bir e, birileri var. Ha Bunun adını da vermeyebilirsiniz. Mesela sevdiklerin hürmetine. Bak hepsi girdi. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz hepsi girdi. Ya Rabbi, yeryüzünde senin sevdiğin, kendine yakın gördüğün, değerli bulduğun, e, kendisi bile farkında değil o kişi böyle olduğunu. Efendim onlar hürmetine. Ne bileyim garipler, zayıflar, yaşlılar, çocuklar, günahsızlar hürmetine. Yağmur duasını hatırlayın. Neden yağmur duasına çıkarken hayvanlar götürülüyor, çocuklar götürülüyor, bebekler, emzikte bebekler götürülüyor ve sonra bunlar ayrılıyor. Hayvanlar, yavruları annelerinden ayrılıyor. Yavrular orada ağlaşıyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedebilmek için arkadaşlar. Bunlar da bir problem. Ben acizane görmüyorum. Problem nedir biliyor musun? Burada yatandan isteyeceksin. Senin kısmetini telli baba verecek. Senin rızkını işte atıyorum oruç baba verecek. Bilmiyorum da. Yani senin ailendeki problemi şu kişi çözecek. Ölü. Ölü. O kişi çözecek. Dendiğinde bu problemli arkadaşlar. İşte bunu yapmazlar onlar. Allah'tan başkasına Yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Cinayet işlemezler. Ve zina da yapmazlar. Buralardan yırttık galiba biraz. Burayı yapıyoruz yani elhamdülillah. İşte onu yapanlar nasıl olur? Sonra tevbe edenler nasıl olur? Oraları anlatıyor uzun uzun. Sonra arkadaşlar bu Allah katındaki Übadür Rahman dediği Allah'ın sevdiği kullar arkadaşlar yalan dolan düzen olan hiçbir işin içinde olmazlar böyle bir şeye şahitlik etmezler yani oturalım da kumpas kuralım oturalım da falancaya bir tuzak kuralım ne bileyim bir iş çevirelim böyle bir şeyin içerisinde böyle bir kumpasın içerisinde asla olmazlar ve arkadaşlar boş işlerden de uzak dururlar Böyle yalana dolana şahitlik etmedikleri gibi bırak bunu yani. Boş iş ya, boş. Ne dünyaya faydalı ne ahirete faydalı. İşte dün konuştuğumuz bütün dedikodular, boş işler. Faydasız, amaçsız. Ee, arkadaşlar bu çok, e, yani ben böyle anlatıp geçmem kolay da ayırması bazen çok zorlaşıyor. Şimdi mesela diyelim iftar vereceksiniz birine. Birilerine iftar vereceğiz. Yani kaç çeşit iftar verme var arkadaşlar? Yani bunun bir normali var değil mi? Bizim, bizim normalimiz, onu söyleyeyim size, başkalarına göre çok zengin ve mükellef bir sofra. Başkalarına göre. Yani ben çocukken, iyi hatırlıyorum arkadaşlar, hep iştahlı bir çocuktum. Çocukken... Yatıya misafir gelince çok sevinirdim çünkü ertesi sabah kahvaltıya kaşar peyniri alınacak demektir. Yani bir tek misafir geldiği zaman alınan bir şey. Hala da en sevdiğim şeydir. Eski kaşar yani. Yemektir. Yani e, bu düşünebiliyor musunuz çocuğun lüksü bu hani? ama senin için her gün sofrana koyduğun bir şey a, misafir gelince işte şu peynirden de alalım bu peynirden de alalım yani bunun sonu var mı arkadaşlar hani e, boş, boş işlerle uğraşmamak mesela ne bileyim ekran karşısında geçirilen vakitler siz beni görmüyorum zannediyorsunuz arkadaşlar Kur'an okurken bile telefonunuza bakıyorsunuz görüyorum Hocalar sizi görmüyor zannediyorsunuz biliyor musunuz? Hani 2-3 kişinin arkasındasın ya görmüyor falan zannediyor. Hocalar her şeyi görür arkadaşlar. Bir gün rahmetli bir hocamız dedi ki bir arkadaş kopya çekiyor. İlmihal'den sınav yapıyor hoca. Ömer Nasuh'yu bilmenin İlmihal'inden sınav yapıyor. Orijinalinden. O zaman 15-16 yaşındayız yani ağır bir metin. Şimdi arkadaş da kitabı çıkarmış sıranın altından sayfaları açıyor böyle hani arıyor cevabı. Hoca dedi ki kopya çekmek serbest dedi, çekebilirsin. Çünkü dedi çalışmadıysan yerini de bulamazsın dedi sorunun. Ee, zaten dedi ilmi halde önemli olan aradığını bulmaktır dedi. <gülüyor> aradığını nerede bulacağını bilmektir dedi yani. O kadar çalıştıysan bakabilirsin çıkar dedi. Tabi arkadaş çok bozuldu ama yani demek istediğim arkadaşlar boş işlere ne kadar örnek verelim? Bunlar hepimizin kendi hayatında var, ben geçiyorum. Ve verledi ne idaduk yirobi ayeti Rabbim lam yahi ru' alayha ve umyana. Kaç gün önce konuştuğumuz konu arkadaşlar. Kendilerine Allah'ın ayetleriyle ilgili bir şey hatırlatıldığında kör ve sağır davranmazlar. Yani sana birisi bir şey hatırlatıyor. İşte ben hep bunun altını çiziyorum çünkü gençler bu konuda. Çok hassaslar yani. İşte beni utandırdı, beni incitti, işte kaba saba söyledi, işte niye söylüyor, ben bilmiyor muyum? Hani bazen bir başkasını bırakın yani aile içinde sizin bile söylemenizden rahatsız oluyorlar arkadaşlar insanlar. Ama biz de rahatsız oluyoruz. Yani bu bir tek onlara mahsus değil, hepimizin nefsinde var. Niye? Çünkü kişisel alıyoruz arkadaşlar. Yani bizim bizi küçük düşürdü, bizi aşağıladı falan diye düşünüyoruz. Çok sevdiğim bir söz var alınganlıkla ilgili. Ne diyor biliyor musunuz? Bir Size yönelik bir cümleden alınmanız ve bunu mesele yapmanız, o, kon, o cümlenin içeriğinde size yöneltilen eleştirinin kendiniz hakkında gerçek olduğunu düşünmenizden kaynaklanır diyor. Yani bana şişman demek istedi diye düşünüyorsan birisinin sen kendini şişman diye düşündüğün için. Sen kendini şişman olduğunu düşünmeseydin bana şunu demek istedi hiç demeyecektin. Anlatabildim mi? Bunu da böyle diyeyim. Bu da size benden efendim e, armağan olsun yani Allah'ın diniyle ilgili bir şey anlatıldığında, ya bak bu günah, işte ne bileyim sol elinde yeme, küçük şeyler bile. Bazıları diyor ki canım işte sol elle yemeğe mi geldi, ona mı geldi sıra. Arkadaşlar dinde önemli önemsiz küçük büyük ayrımı yapmayacağız biz. Yapmayacağız biz. Çünkü bir insanın Allah için küçük bir şeyi başarması büyük bir şeyi başarmasına da yardım eder. Küçükleri bıraka bıraka sıra büyüklere gelir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz diyor ki mümin günahını karşında duran ve üzerine yıkılacak olan bir dağ gibi görür. Münafık günahını burnunun ucuna konan ve biraz sonra uçacak olan bir sinek gibi görür diyor. Küçük büyük diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz'in savaşa giderken dahi yolda abdest alırken ayakların alelacele yıkanmasını ve topukların ihmal edilmesini ve beğenmediğini böyle gören birini ikaz ettiğini biliyoruz sonra arkadaşlar kendilerine işte böyle hatırlatıldığında kör ve sağır davranmazlar ve onlar şöyle dua ederler bu dua çok meşhurdur arkadaşlar 76. dua değil mi 76. ayet yok 74. ayet çok görünmüyor ayet numaraları ee, bakın bütün soranlara söylüyorum Kur'an'ın kerimde kısmetle ilgili dua burasıdır. Herkes çok soruyor bunu. E, böyle değil tabi. Böyle bir şey yazmıyor yanında arkadaşlar. Siz yani e, içerik olarak muhteva olarak kısmet arayanlar için en çok zikredilmesi gereken duadır bu. Doğru. Veyahut da yani kısmeti bulduk şimdi duayı bırakacak mıyız? Hayır arkadaşlar çünkü ee, ailemizin, eşlerimizin çoluk çocuğumuzun bizim için hayırlı olması için hayırlısı olması için yapılan bir duadır. Böyle şöyle dua ederler Ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden göz aydınlığı olacak kişiler hibe et bağışla bize bunları lütfet ee, diye dua ederler ve bizi muttakilere önder yap yani gösterişçilerin önderi gösterişçilerin önde gidene, müsriflerin önde gidene, e, efendim siz söyleyin böyle çeşitli insan tipleri var yani. Böyle yalancıların önde gidene, hakeza, kumpasçıların önde gidene değil mi? Allah korusun. Yani her tür insan grubu var. Bunların değil, bizim muttakilerin. ne arkadaşlar, onun da yüzlerce tarifi yapılmış, Allah'ın dinini titizlikle yaşayan demek. Harama düşmemek, Farzları ihmal etmemek için titizlik gösteren sınırlara, kurallara riayet eden demek. Bizi bunların önde, önderi yap diye dua ederler. İşte onların varacağı yer cennettir diyor ayet kerime. İşte liste bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan birer birer başlayıp kendiniz için uygulayabilirsiniz. Bugün de böyle uzunca bir süremizi Furkan suresine ayırmış olduk.